Bir de oradaki bir müşahedeye, sizin dikkatlerinizi rica edeyim. Oradaki o müşahede hep beraber yaşayalım. Deniyor ki, çağlara söz geçiren ve mührünü vuran, büyük insanlar birdenbire bulunduğumuz bir meclise geldi, bazen perispirilerin, eskilerin vücudu mevhibe-i Rabbani dedikleri yapıların, manevi yapının, rüyada değil, Hakikatta da bu türlü tecellileri oluyordu. Her şeyi maddede arayan ve manaya karşı kör olan, aklı gözüne inmiş, sadece gördüğü şeylere inanan bir kısım banal materyalistler bunu kabul etmeseler bile bu meselenin müşahidi binlerce insan vardır. Eskilerin yakaze dedikleri durumda da müşahadeler görmeler olabilir çağlara bir mühür gibi adını vuran bir nam olarak, namı celil olarak, yadı cemil olarak, miras olarak her şeyle gelecek nesillere intikal eden büyükler bir meclise teşrif ediyorlar. Meclis bunlarla şerefleniyor. Ben üstü kapalı şurada rahatlıkla söyleyebilirim. Sizin bildiğiniz, tanıdığınız hüsnü bir insan deyip bir yere koyduğunuz yani bir insan sandalyesini oturttuğunuz insanlar da var orada ve bu işin başındaki zat makamı firdevsler gibi pırıl pırıl olsun yemyeşil olsun diyor ki biz buraya gelmiştik Efendimizle görüşme vardı planda oysa ki bakıyorum Efendimiz burada yok sallallahu aleyhi ve sellem niye Efendimiz yok burada Orada biri hedefle diyor ki, Efendimiz diyor, cehenneme giden ümmetini çıkarmaya gitti. Allah! Cennetteydi. Allah! Burası da cennetin yamaçlarıdır. Siz buraya girdiniz. Ama Efendimiz arkada kalan, takılıp kalan, nefse uyan, günahın zebulü olan... yol yorgunluğu vardır mahşer yorgunluğu vardır sırat geçmişliğin yorgunluğu vardır hesabı vermenin endişesinin ağırlığı vardır sırtlarda ama ayağını büküp oturmadan oradakiler girenler baştaki hepsinin hissiyatına tercüman olarak Efendimiz insanları cehennemden çıkarmak için gitmişse Bizim tabiyalanacak yerimiz de orasıdır der. Cehennemin kenarı. <Gülüyor> Ve oturmadan geriye dönerler. Diyor ki ben dedim ki adım adım cehenneme doğru yaklaşırken acaba cehennemin alevleri o korkunç iler merkez gücüyle bizi içine çekip mahvetmesin. Bizi de yakmasın. İçime berdi selam saçan bir ses duydum. Bu ses diyordu ki İnşallah sizin nurunuz Cehennemin ateşini de Sönletecektir <Gülüyor> Ve sizi Zayıf bir hadisle anlatılan Bir ufka çekeyim İman nuruyla sıratın üzerinden Geçenler geçiyor Nur nara dokunuyor Ve söndürüyor Cehennem çığlık olup feryat ediyor Çabuk geçin ateşimi söndürdünüz Diyor ile bugünkü yan yana geliyor. Hasbilik ve diğer gamlıkta Başkaları için yaşamada ne fark var diyorum. Bu metafizik gerilim kazanınca Allah'ın inayeti ve keremiyle Bunu kazandığınız takdirde Cehennemi de aşacaksınız. O burada önünüze gelse açacaksınız. Hem madde planında Dünden bugüne elli defa aştınız. O gerilimle değil miydi? Makamı cennet olsun. Yattığı yerde utandırmasın Allah derler. Allah onlar utandırmaz. Koca sütçü imam. Ne kadar severim onu. Ama hiç görmedim. Rüyamda bile görmedim. Göz olsaydı o bahtiyar çehreyi görürdüm. Irzımız çiğnenirken, namusumuz doğranırken, sütçülük yapan bir imam efendi. Ah hocam, eşeğin ayağını başıma batsın. <Gülüyor> Sen ne müthiş hocaymışsın, destan meydana getirecek bir hadisenin baş kahramanı oluyor. O metafizik gerilimle yenilmez güç budur. O metafizik gerilimle Rus orduları Kars'ı aşıyor, Ardahan'ı aşıyor, Horasan'ı aşıyor. Hasan Kale'deki tabiyaları aşıyor, Aziziya tabiyesine ulaşıyor. ...Kurt Paşa'nın ordusunu, Muhtar Ahmet Paşa'nın ordularını çiğner çiğneye geçiyor. Arkada çiğnenmeyecek bir orduyla karşılaşacağının farkında değildir. Adı Naziziye tabiyelerine mühürle vuran damgalayan Nina Hatun, satırı eline alır almaz. <Gülüyor> diyor, ölüm günüdür bugün. Top sesi yok. Silah sesi yok Ama elinde satırı kadın pek çok Yüzündeki duasını atmış O koşmuş kadınlar Asker belki dur diyemiyor Ama kadınlar ordusu Nesibelerden kalma Sümeyralardan kalma Bu mübarek ordu Dur diyor Ne farkı var Gelin olduğu gece güvey olduğu gece Hanzela "Mucahide yemir firuhi fafan" sesini duymuş. "Usta zaman kaybederim." demiş. Asker öyle iştirak etmiş, ölmüş ve melekler tarafından yıkanmış ve tarihe de "Ghasilatul Melayike" unvanıyla kaydedilmişti. Gelin olmuş, fafa girmiş. Çanakkale asker gidiyor sesini duyunca Yüzünden dua seyirmiş atmış. Gülleyi kapar kapmaz. Amuzuna vurmuş. Ve bir koşmuştu Ne farkı var? Soruyorum size. Bu zaman aşılmışlık içinde neler aşılmaz ki Allah'ın inayeti keremiyle. Ve la tehinu tehinu tahsenu. Allah'ım ...ezelik kokusunu duyuyorum... ...ve la göstermeyin... ...gevşeklik göstermeyin... ...tasalanmayın... ...mümin iseniz... ...üstünsünüz... ...bu hasbilikle... Çok şeyler aşılır. Bu sahabi anlayışıyla çok menzillere varılır. Ve Allah'ın inayet ve keremiyle cehennemden fışkıran kıvılcımlar üzerinde yasemenlikte yürüyor gibi yürünür. Allah'ın inayet ve keremiyle. Zaten sizin arkadaşlarınızdan bir tanesi bir cehennem görme rüyasını anlatmıştı. İçinde yananları görünce ben de bir gireyim dedim. Ayaklarımı soktum fakat beni yakmadı diyor. Yanmışlar, yanmaz ki. Allah aşkına aşkla yanmışlar, aşkla yananlar yanmaz bir kere. Kurban kesilmez ki. Ölü acı duymaz ki. Mutu kablan tamutu. Siz olmayın. açacaksınız. Aşılmaz gibi görünen yerlere açacaksınız. Aşılması beklenen çok yer var. Ve benim muhabbet fedailerini size ben diyemem. Ben sözünü kullanamam. Allah beni sevmez. Bu buna kanmaz. Kibri Allah'ın tedbiri. Resulullah'ın kapı kulu. Boynu tasmalı, kulağı küpeli ayağı prangalı sadık bendesi siz o dasitani insanları yeniden destanlaştıracak o ruh derinliğiyle o hamasetle o idrakla ve o metafizik gerilimle temsil edecek kırılmayan bir zincir gibi olacaksınız hadiseler sizi ters yüz edemeyecek Biiznillah, biinayetillah, bi keremillah. Ve zaten izzetle ölmeyi zilletle mevte tercih edenlerdensiniz. Ne kadar arzu ederdim ben. Geçende de bir yerde dedim. Geçmişimde herkesi severim. Hatta yer yer burkuntu duyup az sitem ettiğim hastağfurullah sitem edemem ben. Şanlı soyma sitem edemem. İnkisara girdiğim azıcık kırıldım. Merzifonlu merzif derim ki nasıl olsa kellen oraya gövden buraya nasıl olsa olacaktı kılıcını çekseydin askerin önünde koşsaydın İstanbul'a kadar devam edecek bir bozguna sebebiyet vermeseydin içimden geçer. Sonra da derim ki peygamberim bana diyor ki mesavi mevtakum, mehasinehum. geçmişlerinizin mesavisini iade etmeyin. Onları mahasilleriyle, güzel yanlarıyla anın. Sen bunları böyle iade etme derim. Derim ama vakit olmuş muydu? İşte, he? İşte. Bu burkuntuyla kıvrılır Hı. ve iki olurum. Ne olurdu? Ne olurdu kılıcısıysaydı? Ne olurdu Murat-ı gibi? Ne olurdu Alparslan gibi? Ne olurdu? Tilki yürekli bişerler karşısında, selahaddinler gibi ne olurdu? Ne olurdu? O benim hanlar, hanı sultanım, Yıldırım Bayezid Han, aleyh rahmetü vel gufran gibi ne olurdu? Milletimin şerefi deseydi, soyumun şerefi deseydi, Oğuz boyunun şerefi deseydi, ölseydi, döktüğü kan arkadan gelenleri yaşatacaktı. Zira bir zümre barbarlık hesabına mücadele veriyordu. Zira benim altın ruhlu neslim, soyum, insanlık adına mücadele veriyordu. İman götürüyordu, insanlık götürüyordu. Şu türlü bu türlü kulüplerde, sözde humanizmin destanlarını yazdıkları halde zulümeden ezen insanlara karşılık gerçek insanlığa gerçek insanlığı destanlaştırıyordu. Ne olurdu der? Ve burkuntu duyarım Ölselerdi yaşayacaktık Fakat bize de bir gün böyle diyecekler Benim onlar hakkında inkisarım Sitemim değil inkisarım Sizin ve bizim hakkımızda da birilerinin inkisarı olacaktır Ne olurdu gece gündüz demeden çalışsaydınız Ne olurdu dövene elsiz sövene dilsiz ...ve sizin gönlünüzü kıranlara karşı gönülsüz davransaydınız... ...ne olurdu? Gerçek küfür yabazlı içine girip... ...inanan insanlara durmadan irtica damgası basanlar hakkında dahi... ...hidayet duasında bulunsaydınız... ...ne olurdu? Amin deseydiniz... ...dua dua yalvarsaydınız... teline ve bedduayı amin demeseydiniz... ...ne olurdu? Ama yine de demeyin... Fakat size de diyecekler Size diyecekler yapacağınız çok şey vardı yapabilirdiniz Bizim onlara dediğimiz gibi Atılan tükürüklerin sıçrıntıları Gelecek nesillerden yüzümüze gelmemesi Veya silinmesi için Metafizik gerilime ihtiyaç var Asım'ın neslinin Metafizik gerilime ihtiyacı var Mehmet Akif'in Rüya ve hülyası olan Asım'ın neslinin metafizik gerilme ihtiyacı var. Bir Asım bana bir başka bir asım hatırlat. Asım bin Sabit. Bedrin kahramanı. Bükülmezbel. Şanlı suvari. Peygamber fedaisi. may Reci başında. Altı yedi kişiden ibaret. Atlarının, develerinin izini takip edeyi de kılıçtan başka silahı olmayan bu insanlar oraya kadar takip etmiş gelmiş Gözü dönmüş Süzeyl kabilesi Ellerinde mızraklar Gerilmiş yaylar Yaylara konmuş oklar var Ve bir avuç insanı Teslim olun size bir şey yapmayacağız Mümin kafire teslim olmaz Viyana'da da öyle olmalıydı Başka yerlerde öyle olduğu gibi öyle olmalıydı Prut'ta da öyle olmalıydı Mümin kafire teslim olmaz. Kalbinde inanç varsa o kendisini zelil göstermez, gösteremez. Zira mümin, izzetle ölmeyi zilletle yaşamaya tercih eder. Nahnün önasun la tavassuta beynana dun al-alamin al sadr Böyle bir durumda, dünya ateş olsa, başımıza bomba, bomba ve gülle yağdırsa, biz Allah'ın inayet ve keremiyle. Ya devlet başa veya kuzgun leşe deyip bildiğimiz istikamette yürüyeceğiz. Yürüyeceksiniz. Bu millet mübarek millettir. Şu ezanlarla büyüyen bu millet mübarek millettir. Bu millete karşı düşmanlık besleyenler kötü ruhlu, karanlık ruhlu insanlardır. Asım nesli bana asım hatırlatmıştı dedim. Mü'min kâfire teslim olmaz der. Ve birer birer oklarla sererler hepsini yere. Asıma yalvarırlar. Teslim ol kurtul derler. O nezretmiştir. Nezrini sonra arkada Hazreti Ömer'den öğreneceğiz. Nezrini Hazreti Ömer'den öğreniyoruz kendinden bilmiyoruz. Ve onu da öldürürler. İki sahabiyi Esir eder götürürler. Bunlardan birisi Hubeyb'tir. Şehit ederken Mekke'de selam gönderir. Medine'de selamını Allah Resulü doğrulur. Ve aleykesselam ya Hubeyb'tir. Asım Bedir'de yaptığı civan metriklerle çoğusunun onurunu ve gururunu kırmıştır. Onun için kafa tasında şarap içmeye bitmişlerdir. Küfrün kör yobazlığına bakın ki müminin kafasında kafatasında şarap içmekle intikam alacaklar hınçlarını ortaya koyacaklar ve Asım bunu bilmektedir deniyor ki şehit olur Asım ve bu eski kararlarını tahakkuk ettirmek için yanına sokulurlar ama Asım'ın bir nezri vardır Allah Resulü buyurur ki içinizde öyleler vardır ki nezrese Allah yalan çıkarmamak için hadiseleri o istikamette sevk eder. Bunlardan bir tanesi de beradır. Asım ölüp gitmişti o zaman. Asım için bu söz söylenmemişti ama Asım'ın da böyle bir nezri vardı. Yanına sokuldukları zaman başlayın. Mübarek cesedinin eşek arılarıyla sarıldığını görürler. El uzattıkları zaman yüzlerce kovandan boşalıyor gibi arıların kendisine hücum ettiğini görürler. Geriye çekilirler. Yeni karar yeri hamle Fakat yine öyle O gece şiddetli bir yağmur yağar Temiz şehitlerimizin kanları Onların kanları aktıkları yer için Güldür çiçektir ama Fakat o yer kirlenmiştir Peygamber sahabesinin kanıyla o yeri kirletmişlerdir Allah rahmetiyle gökten yağmur indirecek Oraları yıkayacaktır Vasım'ın cenazesi Kalkan ve kabaran seller üzerinde bir meçhule doğru akar gider. O gün bugün ne peygamber ne veli ne de safi asımın cesedinden haber olmadı. Haberi Hz. Ömer'e getirdiklerinde şöyle dedi. <gülüyor> ne Allah alla cesede ceseduhu müşrik ve la Hayatında nezi şuydu. Allah'ım ben senin yolunda mücadele edeceğim. Ama benim cesedime bir müşrikin eli dokunması bunu istiyorum senden. <gülüyor> nezir Asım'ın neslini Asım da sitani bir misaldır. Mehmet Akif neden mülhem? i̇stare temsiliye içinde o işi öyle destanlaştırmıştı bilemem. Fakat Asım İbni Sabit'le Mehmet Akif'in destanı arasında ciddi bir münasebet vardır. Ve bu destan Çanakkale'de mücadele eden bu mübarek milletin destan olduğu gibi gelecekte nur-u Kur'an'ı neşşetme, yayma adına dünyanın çeşitli yerlerinde hizmet verecek nesliati adına da çok şey ifade etmektedir. Gelecek nesiller sizden beklediği şeyleri hakkıyla eda etmeye Allah sizi muvaffak eylesin. Ben çok derli toplu şeyler anlatmaya muktedir değilim. Hatta serlevha yaptığım ayetin münif manasını bile Verme fırsatını bulamadım. Metafizik gerilimi bir iki buğdunda yakalayıp size takdim etmeye çalıştım. Çalıştım ve metafizik geriliminizle Allah'ın inayet ve keremiyle, keremiyle. Sokakta mokakta değil, vatandaşlarınızı öldürerek değil, şekaveti hızlandırarak değil, muhabbet fedaileri olarak hakka, hakikata kalbinizi açaya, açarak... Evvela nehis planında kendinizi fethederek sizi uyanmaya çağırdım. Böyle bir metafizik yerime çağırdım ki dünyanın ihtiyaç duyduğu şey de budur. Şiddetle, hiddetle, öfkeyle hiçbir yere varılamaz. Ama varsın bir kısım kasıtlı insanlar en yumuşak sözlerden bile tuhaf tuhaf manalar çıkarsınlar. Mesela bana küfür gibi gelen fetullah hocacılar. Bu söz dünyada bana, anneme fuhuş isnadı yapılsaydı bu kadar üzülmezdi. Bu kadar. Çünkü ben kendimi hiçbir zaman bir insan görmedim ki 3-5 insan da bana bağlı Fethullahçı olsun. Bunu dıştakiler sizin hükümdarlarınıza le sultan ruj deyip sonra da sizin güzel yakıştırdığınız gibi kızıl sultan dışlar yakıştırıyor. Belli bir zümrede Bu meseleyi uyduruyor Ve tekrar ediyor Ve ben bunun karşısında iki müklüm oluyorum İki müklüm oluyorum Ben müminlerin En küçüğünün kapısının Kulu olamam Onların içinde Bulunmayı şeref sayıyorum Ve insafsızlıkla Böyle diyenlere çok acıyorum İnsafa davet ediyorum Daha doğru olsalar Daha doğru yazsalar Mesela beni dört tane evlendirdiler. Ben bir tanesinin gölgesine bile girmedim. <Gülüyor> Mesela dünya kadar zeytinlikler verdiler. Bir zeytin dalım olmadı. Olsaydı bakın Bir tek zeytin dalım olsaydı... ...onların akidesine göre... ...dokluk kadın onlara uzatırdım. Vallahi yok bile yok. <Gülüyor> Müzmer olan... At fikirleri olan insanlar insan olarak gösteriyorlar. Ama benim başka günahlarım vardır. Ben Rabbime daha sadık olabilirdim. <gülüyor> Allah'ım derken çatlayabilirdim. İşte benim kuturumudur. Ölmedim Allah derken. Onlar bilmiyorlar. Yanlış kapı çalıyorlar. 50.000 iddia ile gelseler. Beni anam doğduğum an bezlere sarmıştı. Ancak o kadar bir şey bulursunuz mamelek olarak Allah'ın inayet ve keremiyle. Ve bu günahkar arkadaşınızdan o mevzuda endişeniz de olmasın. Biri taksisini getirmiş beni götürmüş. Allah aşkına bunun tenkit edilecek neresi var? Seviyorsa yanılmış olabilir. Yanılmayı da Allah affeder. Siz de sevinin sizi de götürsünler. Ama bana böyle diyenlere bile adım adım takip edenlere bile bir aşk, merak derecesine getirip ille de fotoğrafımı çekmek istiyorlar. Yahu ben çirkin yüzümü görmek istemiyorum. Allah aşkına. Ben bir insan olarak bu kadar hürriyetim yok mu? Yani kendi fotoğrafımı çektirmesem çektirmeyebilir miyim ya? Yahu demokrasi yaşıyoruz. korkun <Gülüyor> <Alistan kampı. Gülüyor> Bunu bile çok görüyorlar. Ben karşılarında durup poz vereceğim. İstemiyorum. İnsaf diyorum, insaf. Rica ederim insaf. Saygı duyduğunuz demokrasi adına insaf. Dine yer veren layıklık adına insaf. Dini kabul eden sistem adına insaf. İnsaf. Yeah الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا سيد الأناام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدْيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتْ وَإِلَيْهِ أُنِيبْ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون Ve sallallahu ala seyidina ve senedina ve şefii'i ve mevlana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz kardeşlerim. Sabahtan bu yana burada bekledikten sonra bir de şimdi bir süre ben sizin vaktinizi alırken vicdanımız rahat içinde İçimde beliren kalakları, ızdırapları Yenemiyorum Bu endişemi Bu ızdırabımı Arkadaşlarıma da arz ettim Bu kadar bekledikten sonra Bu insanlara zulüm olmaz mı Dedim Ama eğer kendim adına Eğerse mübarek bir geceyi idrak etmişlik adına Eğerse Abdin Mabudiyet Daireyi mabudiyete müteveccih, daire ubudiyet içinde en büyük ubudiyete masarın neticesi olan mübarek bir geceyi Miraç gecesini tesit maksadına matuf bir araya gelmiş böyle mübarek yüzide hakikate haişkar bir cemaate 3-5 söz söyleme mevzuunda Onlar beni mazur görsünler Ben de liyakatımın fevkinde Bu mevzuda Tasarladığım veya tasarlamadığım şeyleri onlara arz etmeye çalışayım Zaman durmadan deveran ediyor Karanlıkları ışıklar takip ediyor Gündüzler, gecelerin arkasından süratle geliyor. Tatlı haller, sıkıntılı halleri takip ediyor. Fena günlerin arkasından iyi günler işlerimize inşirah salıyor, huzur salıyor. Ve tilkel eyya minudawuluhabeen alnas fermanu subhanisini, Allah'ın döndürülmez, çevrilmez muhteşem yedinde, kudret elinde daima dönüp duruyor görüyoruz. Allah zamanı eline takmış çeviriyor ve zaman dairevi olarak hareket ediyor. Zaman müstakim bir hat gibi gitmiyor. Bugün birlerine bayram, yarın başkalarına bayram. Bugün birlerine sevinç, yarın başkalarına sevinç. Bugün birileri derenin dibinde emekleyip duracaklar Ama yarın bunlar zirvelerde gezmeye namzet Bugün ortalık kurak ve çorak olabilir Ama bugünün barına, Bugünün toprağının bağrına dökülen Cennetteki kevserlerden daha kutsi gözyaşları Yarını çemenzar haline getireceğinde kimsenin şüphesi olmasın Daha şimdiden bir kutlunun muştusu içinde ne yapayım ben acele ettim kışta geldim. Sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Yetiştirdiğin, yetiştiğiniz devrin o bahar devrinin güllerinden, çiçeklerinden demetlerle, buketlerle mezarımızın başına geleceksiniz. Selam vereceksiniz. Henîen lesuleküm sesini işiteceksiniz. Daha şimdiden biz İşlerimize inşirah salacak Bugünlerin tatlı tatlı cennet Nümun esintilerini Vicdanlarımızda duyuyoruz Böyle bir günü Böyle güzide Ve hemen ekseriyeti itibariyle de Geleceği omuzunda bayraklaştıracak Muhteşem Gençler topluluğu karşısında Eda'ya keşke ben Vazifeli kılınmasaydım Böyle bir açılış ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ubudiyet kaideleri üzerinde miraca irtikab olduğu bir günü keşke söz söylemesini bilen bir söz sultanı ifade etseydi. İçimde çok şey duyarım. Çok heyecanlanırım. Fakat içimdeki heyecanları dile getirmeye muktedir bir insan değilim. Ben o nameden mütehiyyicim ki yoktur ihtimali terennümüm. Ağlarım ağlatamam. Söylerim dinleyemem dili bağlı kalbimin, bundan pek bir izarım isterdim ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı onun bağrında irtika buyurduğu mescit, mescitler, mabed ve mabedler böyle bir mabedin açılışında en güzel ubudiyete mazhar olmuş Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi bir zat ki Allah onu bize tanıtırken abduhu ve resuluhu sözüyle anlatıyor. O her şeyden evvel kuldur ama ne kuldur? Ve ve kafis sajidin sırrıyla serfiraz bir kuldur. Başını Rabbinin huzurunda yere koyduğu zaman onu aşık birisinin dediği gibi iza secede Allahu fi. Yüzünü yere koyduğunda onda Allah tecelli eder. Sağından baksanız, solundan baksanız, önünden baksanız, arkasından baksanız, kıvranmalarını onun dikkat etseniz anlamaya çalışsanız, her halinde Allah'ın mütecelli olduğunu göreceksiniz. Ve bu muhteşem kul, o net talihlilik ki biz o kula ümmet olmuşuz. O net talihlilik ki çok ehli keşfin müşahedesi, rüyaya itimat eden çokların müşahedesiyle, kendisi adına yapılan bu türlü toplantıların hemen hepsinde hazır bulunuyor. Eğer benim mevcudiyetim <gülüyor> eğer benim mevcudiyetim o kademi rasih ve kademi sık sahibim. Kıyamete kadar sinelerde yadı cemil olacak Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın burada huzuruna mani değilse tereddüt etmeden söyleyeyim o içinizdedir şu anda. <gülüyor> Zaman sinelerimizde onu eskitemedi, hadiselerin cenderesinden elli defa geçtik, hadiseler onu pörsütemedi ve söndüremedi 14 asıl evvelkiler gibi hala sinelerimizde taze, hala sinelerimizde yeni O kadar ki en mücriminiz ben, Ravze-i Tahire'den içeriye girerken acaba orada mı görecek miyim diye girdim benim için o kadar yenidir o, o kadar eskimemiştir ve o kadar sinelerimizdedir. Canlarımızın canı ve ruhlarımızın ruhudur. Medyundur o masuma, bütün bir beşeriyet. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşret onun etrafında toplandık. Ve ben böyle bir topluluğa gelirken katiyen biliyorum ki benim eda edeceğim şeyi benden çok iyi eda edecek arkadaşlar var. Hatta sözün daha doğrusu şudur. Herkes bu işi benden daha iyi eda eder. Ama dedim ki Aleyhissalatü vesselama ciddi haişkarlık içinde onun mübarek adını bayraklaştırma istikametinde Dünyanın dört bir bucağında çalışan, bu kadar, bu kadar hahişkar, bu kadar arzulu bir cemaat içinde bulunmak benim için bir talihlilik eseri olacaktır. Sürçmelerim, düşmelerim, günahlar içine girmelerim, samimiyetsizliğim. Davud-u dediği gibi, <gülüyor> eskiden fısku fücurum vardı, şimdi de riyam var. Ve ben bunlardan bir izlerim. Ama onun kapısından başka kapı bilmediğim için, sizin içinizle beraber Yine ona teveccüh etmek için içinizde bulunma maksadıyla burada bulunuyorum Aleyhisselatü vesselam benim kardeşlerime selam demiştim 14 asır evvel Vefatına çok az kala Uhud'u ziyaret etmiş Vefanın, yiğitliğin, kahramanlığın Sadakatin, samimiyetin Timsali olan Uhud kahramanlarını ziyaret etmişti. Bir edip, nesirle bir gün onlar için şöyle diyecekti. لَقَدْ بَنَوْ دِينَ اللّٰهِ عَلٰى اَكْتَافِهِمْ وَمَدَوْ قَبْلَ اَن تُقْبِلَ الدُّنْيَا Allah'ın yüce omuzlarında kurdular. Dünya kendilerine gülmeden de çekip gittiler. Çilesini çektiler. Iztırabıyla iki büklüm oldular. Şakaklarında sancı zonk zonk zonk Bir gül devri gelmeye başladığı anda onlar çekip gittiler Vefalı dost bu vefalı dostlarını unutmamıştı Onları her perşembe günü ziyaret ediyor selam size diyordu Vefatından az önce de gitti onları ziyaret etti Ve dola dola ağladı Esas mahbubi mutlakına ulaşacaktı Rafik Ala'ya gidecektim. Allah kulunu dünyayla ahiret arasında muhayyer bırakmıştı o öteyi seçmiştim. Yeter insanlar arasındaki vazife seni seni Allahım demiştim. Ama bununla beraber o vefalı dostlar sinesinde öyle iz bırakmıştı ki onları silip kafasından ve kalbinden atamıyordu. Oradaki bu tatlı mülakat. Sadık dostlarıyla görüşmeden sonra kardeşlerime selam dedi. Dediler ki ya Resulallah kardeşlerim biz değil miyiz? Yo dedi. Onlar henüz gelmediler gelecekler. Felaketlerin felaketleri kovaladığı devirde gelecek onlar. Yangınların yangınları kovaladığı devirde gelecek onlar. Dine bin bir tuzağın kurulduğu devirde gelecek onlar. Yine omuz verenlerin azaldığı devirde gelecek onlar. Bu işi taşıma boyunduruğunun yere konduğu devirde gelecek onlar. Onlar henüz gelmediler onlara selam diyordu. Ve aleyke selam ya Resulallah. Elfe <gülüyor> elfi elf salatin ve elfe elfi aleyke ya Resulallah. Bugün miraca girilen bir gece. Bu gün içinde miracın yaşandığı bir gecedir. Ve bugün alem İslam'ın bütün mescitlerinde ona karşı sinelerde duyulan derin bir aşk, bir heyecanla o ''Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah'' sözüyle anılmaktadır. Ve biz 14 asır evvel bize gönderdiği selamı her sene birkaç defa bir araya geliyor. Hep bir ağızdan. En temiz vicdanlar halinde ona iade ediyoruz ve yarın ya Allah diyoruz. Ve benim bütün cürmümle beraber sizin içinizde bulunmamın ser encamesi de budur. Aranızda böyle bir selama masar olma, böyle bir selama muhatap olma. Başka bir derdim yoktur. Yoksa hayatımın bakiyesini bir bakıma birinin dediği gibi inzivada yaşamak benim için daha zevkli ve daha lezzetliydi. Ama bir iştiyah, bir arzu gidermek de istedim. Beş altı sene var ki benim için bir hicran, bir hacir oldu. <Gülüyor> Hakikat müzeden sineleri görmedim. Üzülmedim. Hakkımda verilen hüküm çok âli bir divanda verilmişti. Rabbimin mahkumu olduktan sonra üzülmemiştim. Resulullah'ın yolunda olduğu için üzülmemiştim. Size karşı hizmet zannettiğim meselelerden dolayı olduğu için üzülmemiştim. İçimde bunun teselli verici esintileri vardı ama bir ızdırabım, bir hicranım, yenemediğim bir elemim vardı ki sizi toptan göremiyordum. Ne acıdır ki şu anda dahi sizlerle yürekten böyle karşı karşıya gelip Dizlerimi dizlerinize verip, sizinle sarmaş dolaş olamıyorum. Şu ağlamalı dünyada, her tablosa ayrı bir hicran olan şu dünyada, Nebilerin, Sıddıkların ağlayıp geçtikleri şu dünyada, bu ağlamalar bir gülmeli hayatın tohumları mahiyetindedir. Öbür alemde, kesretler, manialar, engeller, perdeler, hailler mani olmadan hamadun olarak Allah'a çok hamdeden bir cemaat olarak elinde hamadun'un bayrağını taşıyan Hazreti Muhammed'in yani Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bayrağının altında toplanacak manisiz, perdesiz, hailsiz bütün güzelliklerin kaynağı olan Cenab-ı Hakk'ın cem cemalini müşahede edecek ve kendimizden geçeceğiz. Bizim gerçek lezzet günümüz, zevk günümüz, iliklerimize kadar işrah duyacağımız gün o gündür. Ve bugün sizin, benim, dünkülerin ve yarınkıların katlanacağı her şey işte bunun içindir. Rabbim bu mevzudaki çırpınışlarımızı, İhlas dairesinde edaya bizleri muvaffak kılsın. Aziz kardeşlerim kafamda bir iki cümle halinde tasarladığım meseleleri sizin nurlu, mübarek ve feyizli ikliminiz içinde ele alırken siz bakışlarınız, düşüncelerinizle beni başka istikametlere kaydırdınız. Size eda etmek için tasavvur ettiğim şeyler farklı şeylerdi. Ben size bir kutlunun, mabedin barında miraca yükselen bir kutlunun miracını böyle bir mabedin açılması münasebetiyle arz etmeye çalışacaktım. Kulluğun barında miracı tahakkuk ettiren Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miracını arz etmeye çalışacaktım. Ve azıcık da mabedin ehemmiyetine, mabedin fonksiyonuna Mabed'in yaptığı şeylere dikkati çekecektim. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Nurefşan cemaatının aydınlık ordusu topluluğunu mabed'in barında yetiştirdi. Dimağlar alabildiğini aydın, ruhlar alabildiğini aydındı. Kalp ve kafa izdivac etmişti. Mabed Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için, Toplumun herkesin açılmış bir mektep mahiyetinde işliyordu. Herkesin elinden tutuyordu yaş baş demeden, hasta ve sıhhatlı demeden, genç ihtiyar demeden, herkese hakkı, hakikati ve istikameti öğretiyordu. Herkes onun açtığı bu nurlu mektepte ve medresede, bu nurlu yolda onun vasettiği nurlu metot ve usulle Allah'a yükselmeye çalışıyordu. Mabet bu idi. Orada onun nurlu sözlerinin müzakeresi yapılıyordu. Orada Kur'an'ın ayetlerine dalınarak kainat şerh ediliyordu. Orada Allah'ın kelam sıfatından gelen mübarek kelamı okunuyor. Kudret ve iradeden gelen kainat, şeriatı fıtriye, ayat-ı dediğimiz. Kainata ait eşya ve hadiselerin şerhi yapılıyordu. Orada dimağlar bildiğini aydınlanıyor. Bu ara ruhlar alabildiği bildiğine aydınlığa ulaşıyordu. Mabet bu idi. Daha küfür dönemi bütün şiddetiyle yaşadığı bir zamanda Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam miracını da yine mabedin barından yaptı. Yeryüzünde ilk defa yapılan ilk bina ve ilk mabetti. Ve Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin hedeflerinin en mühimlerinden bir tanesi de ...bu mabedi fethetmek, elinin içine almak. Yerin göbeği olan Kabe'yi, şirkin hapsinden, şirkin tahakkümünden, şirkin baskısından, şirkin onun hakkında koyduğu hacirden onu kurtarmaktı. Onun için bütün tazdiklere rağmen o namazını orada kılıyordu. Her şeye rağmen orada kılıyordu. O orada namaz kılarken kıvranıyordu, Kur'an'ın dediği gibi... Allah senin secde edenler içinde kıvranıp durduğunu görmektedir diyor Kur'an-ı Kerim. Ve onu görenler onun Allah'la münasebetinden müteessir oluyor. Koşan koşana onun etrafında nurdan bir hale meydana getiriyorlardı. O nübüvvet kürsüsüne oturmuş etrafa nurlar saçıyordu. Adeta bir aydı, bir kamerdi ve etrafı da bir hale teşekkül etmişti Nabi'nin beyanı içinde değildir hale çıkmış cami içe kürsü vaza, güruh-i elcüme nur tefsir eder mehtap Allah'ın kainatın sinesine serttiği nur ayetini Allah'la aydınlanan kainatın cehresini Allah'ın serttiği nur ayetini etrafındaki haleye şerh ve izah ediyordu ve bu hale genişliyordu ve 20. asra gelinceye kadar her şeye rağmen bir milyar Müslümana ulaşacaktı Müslümanların sayısı. Şu kadar camiye ulaşacaktı. Her şeye rağmen diyorum, her şeye rağmen çok önemlidir. Zira alemi İslam bir istihale geçirdi. Batıda peşi peşine cereyan eden bir kısım inkılapların şokuyla alemi İslam değişik istihalelere maruz kaldı. Her faziletin, her hayrın, her yümlün, her terakkinin, her ilerlemenin batıdan geleceği kanaatına saplandı. Özüne ait her şeyi atan bir sürü insan görülmeye başladı. Ve bu istihaleler bir asır, iki asır sürdü. O kadar ki alemi İslam'da İslami topluluk, kendine ait bütün kıstasları, bütün kriterleri bir tarafa bıraktı. Tamamen batı kıstas ve batı kriterlerine göre hareket etmeye başladı. O bir sanayi inkılabı yapmıştı. Arkadan ayrı bir teknolojik inkılap gelecektir. Arkadan ayrı atom adına bir şey olacaktır. Bir feza devre açılacaktır. Derken elektronik bir devre açılacaktır. Ve batı çok üstüne şok yapıyor alemi İslam'ı. Alemi İslam'ı kendinden uzaklaştırıyordu. Bu asırlarca sürdü. Ve biz çoğumuz itibariyle hala bu şokun tesirinden kurtulamadık. Çoğumuz itibariyle diyorum sizi tenzih ediyorum. Zira temiz sinelerden hiçbir güç hiçbir kuvvet onu silemedi. Kur'an'ı silemedi, Hz. Muhammed'i silemedi, Allah'ı silemedi. Celle Ve ben bütün bunları nazar itibarı alarak her şeye rağmen diyorum bugüne kadar devam etti, geldi. Eğer haysiyetli bir İslam dünyası olsaydı, batıyla hesaplaşabilecek bir İslam dünyası olsaydı, tekniğiyle atbaşı gidecek bir İslam dünyası olsaydı, fevç fevç İslamiyete dehaletler görecektiniz. Moris Bukayların yerinde cemaatler görecektiniz. Kustoların yerinde cemaatler görecektiniz. Yusuf İslamların yerinde cemaatler görecektiniz. Ciddi bir hain içinde yedhulûne fî dinillâhî effvâca sırrının zu zuhuruna şahit olacaktınız. İslam o idi. Ve yeni yeni taassubunu bırakan, kilisenin taassubunun kırılmasıyla taassubu bırakan batılı Kur'an'ı tetik lüzumunu duymaya başladı. Ama ne var ki dünden bugünü o bizi iflah etmedi, aman vermedi. Musallat daima yumruğu başımızın üzerinde bizi ezdi, daima ezdi, daima tahakkümünü üzerimizde devam ettirdi. Biz kendimize gelemedik, toparlanamadık. Fakat bütün bunlara rağmen gördüğünüz gibi onun için bu camide bu kadar insan toplandığı gibi alemi İslam'ın neresine gitseniz aynı harfi, aynı arzuyu göreceksiniz. Sabahtan bu yana bana arkadaşlarım dediler ki sabah namazını kıldık geldik cami dolu gibiydi. Ne arıyorlardı bu insanlar? Neyin peşindeydiler? Ben bunu bir şahsa bir hasrete bağlayamam. Bu işin arkasında Hz. Muhammed Aleyhisselatu vesselam vardı. Ben itizar mahiyetinde mukaddimem de bir cümle söyledim. Siz bu kadar sıkıldıktan sonra bir de ben sizi sıkmayayım. Ama vicdanlığınıza inildiği zaman zannediyorum hiçbir vicdanda sıkıntının zerresine şahit olunmayacaktır. Çünkü siz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı arıyorsunuz. Tıpkı Sümeyra gibi oğlunun cenazesinin yanından geçerken, babasının cenazesinin yanından geçerken Uhud'da, kardeşinin cenazesinin yanından geçerken dikkatler o cenazelerin üzerine çevrilmesine rağmen o maafu bir Resulillah diyordu. Bırakın anneyi babayı, Resulullah'a ne oldu onu bana söyleyin. Buraya koşup gelirken, sabahın erken saatlerinde camiyi doldururken, hangi sineye bir hançer vursaydınız, ondan şunu duyacaktınız. Mafuyla bir Kur'an, bırakın şunu bunu, Kur'an'a ne yapıldığını söyleyin bize. Onu da ben size söyleyeyim zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor Müslümanlar şoklarını arkaya bırakıyor ve bir yepyeni bir Kur'an devri başlıyor Kur'an'ı gördüm Kur'an'ı duydum Kur'an'a gönlümü verdim ve kurtuldum diyen insanların sayısı pek çoktur Binlerceyi yüzbinlerceyi aşmıştır alih bu cemaat buraya benim takdirinden aciz olduğum çok yüksek bir mefkûre, çok yüksek bir düşüncenin sevkiyle gelmiştir. Burada aradığını bulamamış olabilir. Önemli değil, İnne amalu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Zannediyorum her bir arkadaşımız buradan çıkarken, efendimiz e olan hahişinin mükafatını, Allah'la olan irtibatının mükafatını, Kur'an'a karşı olan saygısının mükafatını dağarcığına koyu böyle çıkmış olacaktır. Kimse boş çıktığına, boş çıktığı zehabına kapılmasın. Ben bu kadar haişkar bir cemaat içine girerken, inanın utandım biraz. Ama cürmümü söylemedim. Söyleyip de sizi kaçırmada fayda mülazı etmedim. Siz bir haiş hissar ettiniz. Kendi kendime şöyle dedim. Biliyorum ki bunlar beni Hz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısının sadık bir köpeği sayarak onun için yapıyorlar. Bunu. Ben bu mevzuda o sadakati gerektiği gibi ishar edemedim. Hayatım boyunca ishar edemedim. Ama bir şeyim vardı daim onu söyledim. Dedim ki ya Resulallah koyunlarımızı bekleyen bir köpeğimiz vardı. Koyunlarımıza karşı sadakatından dolayı Hiçbir gün onun ekmeğini, hayranını, aşını ihmal etmemiştim. Ara sıra sarılır onu okşardım. Ya Resulallah bana nasıl bakarsan bak. Senden başka senin kapından başka kapı bilmedim. Sadakat ve vefa nedir onu bilmedim ama başkasını da tanımadım. Gözlerimin içine başka hayalin girmesine razı olmadım. Seni unuttuğum anlar en ızraplı anlarım oldu. İşte böyle bir sadık köpeğin, bağışlayın, hav havlarına koşup geldiyseniz şayet büyük bir velinin beyanı içinde meseleye aydınlık getireyim. Diyor ki efendim, Hazret diyor, Medine'de bağışlayın uyuzlu köpekler var. Peygamberin köyünün kokusunu sürünüp gezen, o köpeklere karşı dahi savrulan bu hakaret karşısında, Kalbi atom zerratı adedince parçalanan hak dostu derinden fırlıyor ve su istiyor. Peygamberin köyünün kokusunu sürünüp gezen o köpeklere dahi ben kurban olayım. Ahdü peymanımız budur. Ona verdiğimiz söz budur. Gözümüzü açtık, onu tanıdık. Onunla her şeyi tanıdık. Onunla Allah'ı ve Kur'an'ı tanıdık. Onunla kainatın manasını tanıdık ve onunla işlerimiz inşiraha erdi, kalplerimiz itbinaa kavuştu. Her şeyi ona borçluyuz. binan Ali, çok defa gölgeler arkasında yürüyen sizlers. Çok defa fani şahsların fani olmalarına işlerini bina eden sizler. Ben biliyorum ki siz bütün bu gölgelerin önünde. Bütün bu gölgelerin mihrabında, bütün bu gölgelerin minberinde nazarınızda tek şey vardır. O da Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Siz bugün onu sormak için geldiniz. Mafu fu'ile bi Resulillah, <Compared to> mafu fu'ile bil Kur'an. Resulullah bizim kalbimize göre nerede ve Kur'an bizim kalbimize göre nerede? Yıllar öncesi ben bu meseleyi kürsüye cemaatimin karşısına getirirken Al-Kur'anu fi vadin fi vadin diyordum ve sonra da iki büklüm oluyordum. Kur'an bir vadide, onlar bir vadide diyor ve iki büklüm oluyordum. Estağfirullah ya Rabbi. Estağfirullah ya Rabbi. Estağfirullah ya Rabbi. Kur'an'a bu kadar yürekten dilbest olmuş bir cemaati görünce o gün yanılmış olabilirim. Fakat o yanıldığımı ancak bugün anlıyorum. Meğer ne tohumlar saçılmış toprağın bağrına. Meğer nerede ne suvarlar gelişiyormuş. Meğer ne küheylanlar koşuya ve yarışa hazırlanıyormuş. Meğer ne kahramanlar kasabı sevki elde etmek için bir suvari gibi atını araştırıyormuş. Ve bugün bunların yüzlercesini, binlercesini gördükçe İnşirah içinde istikbale ümitle bakıyor. Avazımız çıksa bütün dünyaya duyurmak istiyoruz. Ümit var olunuz. Şu istikbalin kılavati içinde en yüksek ve gür sada Kur'anın sadası olacaktır. Kılavatı da şimdiden duyulmaya başlamıştır. Ciddi kalemler, büyük düşünürler, muhteşem mütefekkirler. Kur'an'ın etrafında yazıp çizmeye başlamışlardır. Bir gül devrine doğru yeniden gidilmeye başlamıştır. Azizlerden aziz olan bu millet, dokuz asır tevhidin bayraktarlığını yapan bu millet, şu andaki her haliyle, mektebinden Kur'an kursuna, mabedinden Ali tahsil yapılan mektebine kadar, Ali mektebine kadar, her yanıyla, her yöresiyle, geleceğe çok değişik şekilde hazırlanmakta ve istikvale çok değişik bir zaviyeden bakmaktadır. Bu bakış, bu düşünüş, bu tasavvurlar hakiki manasıyla bir gün bir yerde merkezleştiği zaman ağırlığını bulduğu zaman insanlık tarihinde ve insanlık coğrafyasında değişik akımların meydana gelmesini göreceksiniz. Bize nasip olup olmaması hiç önemli değil. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o bile kendi açtığı o gül devrinin neticesini görmedi. Ömer devrini görseydi kim bilir ne olurdu. Osman devrini görseydi ne olurdu. Görmedi. Günümüzü hazırlayanlar da toplağın bağrına tohumları saçarken bu devri böyle tasavvur etmiyorlardı. İmam hatiplerle açtıkları bir devir, kurslarla açtıkları bir devir, Dine yeniden dönüşle inanan insanların hususiyle ehli marifin açtığı bir devir inancın lüzumu merkezinde per perçinleşiyordu. Batının ciddi bir tarihi yanılma içine girdiği merkezinde perçinleşiyordu. Yeniden Kur'an'ın ağırlık kazandığı merkezinde perçinleşiyordu. Ve herkes yolunu ve yönünü yeniden değiştiriyordu. Levhalar binbir çıkmazlarla Tek çıkar yol olan Hazreti Muhammed'in yolunu gösteriyordu. Yasak diyordu bu yollar. Hazreti Muhammed'le beşer ikinci defa huzura erecek ve kurtulacaktır. Ve biz şimdi dünyanın dört bir bıçağında bunu gördükçe inşirah içinde geriliyor. Ve batıdan yediğimiz şoku üzerimizden atıyor. Allah'ın tevfik ve inayetiyle bir devrine doğru hazırlanıyoruz. Selefimizin, Selefi Salihinin nurlu yolunda düşünceyle, tasavvurla, amelle bir gül devrine doğru açılıyoruz. Artık ben sizlere amel nerede demeye hicap ediyorum, utanıyorum. Tasavvurlarınız sağlam, düşünceleriniz hakikatli, bakışlarınız doğru, idrakiniz yerinde ben size nerede amel demiyorum artık. Bunu çok demiştim ve şimdi hicabını yaşıyorum sırtımda. Bir vebal gibi yaşıyorum. Ya bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya sen neredeydin dersen ne derim diyorum. Ama diyeceğim ki ya Resulullah görüşüm kısaydı. Ben bilemiyordum. Senin elinin hala içimizde olduğunu bilemiyordum. Şu nasiyeleri okşadığını bilemiyordum. Bizim bezmimizi hazırladığını bilemiyordum. Sultana sultanlık gedaya gedalık yaraşır. Bir günah işlemiştim affeyle diyeceğim. Rabbime binlerce hamd ve sene olsun. Bu miracı müteyemmini mübareki hakkımızda mübarek eylesin. İnşallah sizler onun açtığı o kapıdan miraç yapma yolundasınız. Cismiyle ruhuyla miraç yapan nebiler nebisi nebiler sultanının yolunda sizler her namazınızda onun yolunda verdiğiniz mücadelenin mücadelenin her parçasıyla kalplerinizde ve vicdanlarınızda miraç yapıyorsunuz. Rabbim başlattığınız bu miraçı tamamlamaya sizi muvaffak eylesin. Amin. Ben şu gençlerin çaresindeki samimiyeti sonradan bozulacak dağılacak bir var olma şeklinde görmüyorum. Bizi bu hale getiren bu kadar çimlendiren sineler içine bu kadar hakikatları salan alınlarınıza bu kadar nurları perçinleyen Allah öyle anlaşıyor, anlaşılıyor ki bu bezmi tamamlayacaktır adet-i ilahi hep bu merkezde cereyan etmiştir bu noktaya kadar bir işi getirdikten sonra artık onu bozmamıştır biz bir kısım endişeler taşıyabiliriz içimizden bozulmaya düşüyor olabiliriz İçimizden bozulmalar baş gösterince de Allah bu işi bozabilir. Ama bütün bunlardan Allah'a sığınıyor ve diyoruz ki toprağın altındaki ve üstündeki senin günlerini bekliyor Allah'ım. Şehitler senin günlerini bekliyor Allah'ım. Uhud'da onun uğrunda ölen insanlar Kur'an'ın uğrunda ölüyorlardı ve senin günlerini bekliyorlar. Kur'an'ın tabiriyle arz ediyorum eyyamullah'ı bekliyorlar. Allah adının bütün afak-ı alemde şehbal açtığı o günleri bekliyorlar. Onun için hiçbir karine, hiçbir delil, hiçbir sened olmasa hakka, hakikate dilbeste olmuş, sizlerin şehreleri bana çok şey ifade ediyor. Şehrelerinize bakarak istikbal adına içim ümitlerle doluyor. Zaten bütün cürmümle beraber kendime göre Belki de affıma vesile sayacağım bir tek şey kendime görmekteyim, kendimde görmekteyim. O da hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeme. İki tane genç dayı karşımda görsem, bunlar bir gün birer başak halinde arzendeme edecekler, Bu ikiler 200 iki olacak, 200ler 2000 olacak. Ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle inanan insanlar, insanlığın kaderine hükmedecekler. Kalbi itminana ermişler, insanlığın kaderine hükmedecekler. Geleceğin coğrafyasına inkarcılar değil, ateistler değil, inkari üluhiyet davasına, marazına, hastalığına saplanmışlar değil. Kalbini iman neşvesiyle coşturmuş, heyecanlandırmış, inanan insanlar hükmedecekler. Rabbimin tevfik ve inayetiyle. Bu bizim için kafi ve râfi bir telildir.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 İnkâr-ı davasına, marasına hastalığına saplanmışlar değil. Kalbini iman neşvesiyle coşturmuş, heyecanlandırmış, inanan insanlar hükmedecekler. Rabbimin tevfik ve inayetiyle. Bu bizim için kafi ve mafi bir telildir. Aziz kardeşlerim, size bir şey söyleme, bir şey tavsiye etme, ne hakkım, ne selahiyetim, ne de vazifemdir. Bana... Vicdanlarınızdaki heyecan, simalarınızdaki samimiyet bana göre bu selayeti vermiş gibi kabul ediyorum. Bir istirhamım olsun sizden. Bugüne kadar getirdiğiniz bu işi yarı yolda bırakmayınız. Herkes bulunduğu yerde tüttürdüğü ocağa bir şeyler çıvallar atıp o kıvılcım o ateşleri devam ettirmeye çalışsın. Tarihin çok şanlı ve şerefli milletlerinden Talili, basbahsız, Bahtiyar fakat istikbal adına bir kısım karışıklıklar bulunan Bu mübarek, bu muazze muazzez ve bu mübeccel Milletin geleceğini inşallah gül devrine çevirmek için Herkes bugün başlattığı işi bezmi devam ettirmeye çalışsın Hadiselerin ters akışı bir kısım maruzların karşınıza çıkması sizi katliyen yıldırmasın. Bu dava hep böyle başlamış, hep böyle devam etmiştir. Sıkıntının en büyüğünü ızdırabın en büyüğünü Allah'ın en sevdiği kimseler başta çekmişlerdir. Sizin de bu türlü sıkıntılara maruz kalmanız muhtemeldir. Ama her yerde bir ocak tüttürünüz. Onu Muhammedi ruhla tüttürünüz. Onu Kur'ani ruhla tüttürünüz. Onu Allah'ın rızası ve hoşnutu etrafında tütürünüz ve içinizden bozulmamaya dikkat ediniz. İnna Allaha la yugiiru ma hatta yugiiru ma Siz içinizde değişikliğe uğramadıktan sonra Allah size verdiği bu nimetleri değiştirip bu durumu bozmayacaktır. İçten bozulmamaya çalışınız. Dünya maksadınız olmasın. Fani ve zahir şeylere dilbeste olmayınız. Allah en büyük hedefiniz olsun. Hazreti Muhammed'in hoşnutluğu gayeniz olsun. Ölüm en tatlı ümniye ve idealiniz olsun. Allah yolunda ölüm en tatlı ümniye ve idealiniz olsun. Ve bu mevzuda durmadan yürüyünüz. Dünyanın tozuna, toprağına eteklerinizi bulaştırmayınız. Sadece bu millet için bu vatan için onun insanın kalbinin iman heyecanlarıyla coşması için hizmet edin. Ve bu mevzuda yılmayın. Birilerinizi Allah bin edecektir. Unutmayınız. Böyle yapmakla siz peygamberlik davasında peygamberlerin yolunda gidiyorsunuz. Hiçbir veli, hiçbir post nişin, hiçbir mağaran işin, Hiçbir hak dostu siz bu hizmeti, bu aşk, bu heyecan ve bu ihlasla devam ettirdiğiniz sürece sizin topuğunuza ulaşamayacaktır. Siz ayrı bir kuşakta, ayrı bir kutupta bir başka velayeti temsil ediyorsunuz. Siz bize yeniden bir sahabi veliliğinden mesajlar getiriyorsunuz. Siz sahabi veliliğini temsil ediyorsunuz. Onda çok fazla heyecan yoktur. Onda keşifler ve kerametler yoktur. Onda vecitler ve istiğraklar yoktur. Onda müşahadeler yoktur. Fakat bütün bu yokluklar içinde onda Allah'ın hoşnutluğu vardır. Onda Resulullah'ın memnuniyeti vardır. Biraz evvel arz ettiğim aleyhissalatü vesselamın selamını düşününüz. Bir kere daha içinizden ona temenla durunuz. İki büklüm olunuz. Ve aleyke selam ya Resulallah deyiniz. Emanetinin Kıyamete kadar bekçileriz ve sonuna kadar bunu götürmeye kararlıyız Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Karşımıza kandan, irinden deryalar çıksa. Ukbe İbn Nafi'in karşısına çıkan zulmet denizi gibi okyanuslar çıksa. diyeceğiz ki Allah'ım eğer bu okyanus karşımıza çıkmasaydı senin yüce adını denizler aşır ötelere götürecek ve bayraklaştıracaktık diyeceğiz. Deyiniz ve bu sizin için bir ahdü peyman olsun. Yılmadan yürüyünüz. Dünya sizi çürütmesin. Bu dünya bir uğraktır. İnsanlar muvakkaten buraya uğrar, muvakkaten kalırlar. Siz hasbiliğiniz ve diğergamlığınızla öbür alemi mamur edeceksiniz. Ve geleceğe bir yad cemil olarak kalacaksınız. Ve bu memleket sizin fedakarlığınız, hasbiliğiniz, diğergamlığınız sayesinde her mamur memleketlerden biri haline gelecektir. Sizin hasbiliğiniz üzerinde milletimizin geleceği bayraklaştıracak ve sizin omuzlarınız gibi yüksek burçlardan o bayrağı artık bir daha bir kimse aşağıya indiremeyecektir. Allah'ın tevfik ve inayetiyle zaten Anadolu barına saçılmış bu tohumları bir kere daha Anadolu barından söküp atmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Dost, düşman herkes duysun ve işitsin ki Hz. Muhammed bura benimdir demiştir. <gülüyor> ve bunu onun elinden almaya kimsenin gücü yetmeyecektir. <gülüyor> Küfür dünyanın dört bir yanında dört bir bucağında Ölüm heyecan ve hele canları içinde çırpınmaktadır. Ölüm onlara Onlar tepenin başından aşağıya doğru hızla gelen bir cemaattir. Sizler tepenin dibinden yukarıya doğru ve kur Ciddi millet sevgisiyim. Herkese saygı ve insanlık düşüncesiyle tatlı bir tempo ile yürüyorsunuz. Çok yakın bir gelecekte. içinizde bulunanlar görecekler. Bulunmayanlar da mezarlarından müşahede edecekler. Ve biz bu mevzuda o kadar diyargamız ki... Benim bu millete verdiğim bir hizmet yoktur. Ama bir cami imamlığı seviyesinde Rabbim bir şeyler yaptıkmışsa minnet ona, şükran ona diyecek, boynumu bükeceğim karşısında. Şayet bu kadar dahi bir şey yaptırdıysam, bir insana sadece bir günlük, bir an seyyale, vücudu enver yaşamaya muvaffak kıldıysa, benim için talihliliktir bu. Ve işte bundan dolayı Rabbimden daima niyazım şu olmuştur. Allah'ım sen bu milleti bizi güldürdüğün gibi bir kere güldüreceksen şayet, o gül devrini bana göstermeni istemiyorum. İhtimal ki şu azıcık şeyle hissem karıştı diye ben kendi içimde kaybedecek kendimi aşamayacağım. Onun için bu kadar bir duayı Rabbimin geriye çevireceğine ihtimal vermiyorum. 20 senedir ben bu duayı yapıyorsam bir kere yaptığınız duanın Allah indinde kabule karin olmasına siz inancınız varsa düşünüyorsanız şayet İhtimal ki bu duayı da Rabbim kabul buyurmuştur. Bunu burada sizin huzurunuza fazilet vuruşluk ve fahir nevinden anlatmıyorum. Şunun için anlatıyorum. İçinizde kalbi en paslı olanlardan biri olarak ben gelecek adına maddi manevi hiçbir beklediğimiz yoktur. Maddi manevi füüzat hislerinden fedakarlıkta bulunmuş kimseleriz. O kadar bulunmuş kimseleriz ki size bir hatıramı anlatayım mı? ''Min gayrı haddin'' ''Ben kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cennetin topraklarından daha mukaddes, mübarek ayağını bastığı topraklara yüz sürmek kim?'' ''O günkü talebelerime ders taklit ederken, onlardan bir tanesi bana demişti ki, ''Hocam hiç düşünmüyor musunuz? Gitmeyi.'' Ben de o gün ona demiştim ki, ''Ben kim? Oranın bana nasip olması kim?'' Ve sonra da dersi takdir edememiş, çok duygulanmış, idare odasına girmiş, orada ağlamaya durmuştum. Aradan birkaç saat geçmişti ki, Diyanet İşleri Reisi sizi arıyor dediler. Ahize yerlimi aldığım zaman, ismimle bana diyordu ki, üç kişiyi oraya göndermeye karar verdik, biri de sensin diyordu. Ve bana maddi imkanlarımın, maddi ve manevi fakir bir insanım, maddi imkanlarımın üstünde, Açılan böyle bir kapıyı, cennete açılan bir kapı gibi daha o dakikadan itibaren saymaya başladım. Başladım. Başlattığı lütfunu devam ettirdi. Lütfu ebedlere kadar devam etsin. Bize başlattığı lütfunu da devam ettirsin. Ve sonra Habib'in köyüne yaklaşma dönemi başladı. Çocukluğunda sını arzusuyla yanıp tutuşurken trenden başımı çıkarır. Maskat-ı resim olan beldeye bakardım. Nerede anamın yeri, nerede babamın yeri? <gülüyor> Yaklaştığım anda duyduğum duyguları şu anda bile bütün iliklerime kadar yaşarım. Başımı çıkardım, nerede köyün? Nerede senin o tatlı köyün? İnanın, bir aydınlık içinde onu bulduğum zaman... ...visale ermiş, bir aşık gibi kendimi bağrına atmak istedim. <gülüyor> onu bulacak gibi geldi bana... Ve bir laksa durdum böyle kendi kendime. Dedim şu dakikada sana deseler ki hani senin gibilerde cennete girer mi? Benim için çok uzak. Sizin içinizde bulunduğundan dolayı ümitliyim. Sana deseler ki cennetin kapıları açık yedisi birden. Acaba oraya mı girersin yoksa buraya mı burada mı kalırsın? Kendi kendime karar verdim. Dedim ki ben burayı tercih ederim. Peygamberin ''Peygamberin köyünün bir avuç toprağını dünyalara değiştirmem.'' dedim. Bu sözü benden nice senelerce evvel doktor İhvaz söylüyordu. ''Onun köyünün bir avuç toprağını cihanlara değiştirmem.'' diyordu. O köy bana o kadar tatlı geldi. Gezdiğim her yerde onun hatıraları içinde olmak ve hayalimi açılan menfezlerden onu oralarda görüyor gibi olmak benim için çok zevkliydi. Ömer'in kapısını görürken ah Ömer'im diyordum. Bir de evini bulsam senin keşke. Evi yoktu Koca Devlet Reis'inin. Ah Ebu Bekir bir de senin evini bulsam diyordum. Nebinin Mıska Trensi olan mübarek eve gittiğim zaman her tarafımız zangirdenmeye başladı. Bura Peygamber'in doğduğu bir evdi. Her şeyi canlı hatıralarla onu anlatıyordum. Ve Kur'an yeni nazil oluyor gibiydi. Ama ona verdiğimiz sadakat sözü içinde o alem bana gel, kal demesine rağmen, eteklerinden tutmasına rağmen, gitmeseni seni dünyaya bağlayan neyin var demesine rağmen, ben sizin içinize döndüm. Zira onun bu mevzuda bize karşı, size karşı civan merdane bir tavrı vardı ki ona sadakatta devam etmemiz lazımdı. O bugün... Tarihte şu kadar bin küsür sene evvel, bin dört yüz küsür sene evvel işte bugün miraca çıkmıştı. Ruhuyla ve cismiyle miracı Allah çıkarmıştı. Huriler perdedarlık yapmıştı. Melekler onun önünde saf saf durmuşlardı. Siz şu vicim kardeşinizi görmek için durduğunuzun ötesinde, melekler onun cemali bahkemalini kemalini görmek için Muhammed'in esintilere şahit olmak için perdedarlık yapıyorlardı. Yıldızlar kaldırım taşı gibi atının ayaklarının altına diziliyordu. Yarım hilal o gün atının ayaklarının altında bir nal gibi olmuştu. O soluk soluğa koşuyordu ve bir noktaya varmıştı ki Cibril ona yürü top senin çevken senin diyordu. Bugün ben bir adım ileri atarsam mahvolurum diyordum. Bu göz kamaştırıcı alemleri perde perde açtı. Ayakların basılacağı yerleri geçti bir bambaşka aleme ulaştı. Kazıyas'ın tabiriyle mekanımda mekan oldu. Bu cismi cümle can oldu. Nazarı hak ayağın oldu. Özüm mestilika gördüm sırrına masar oldum. Allah'ım ayağımı nereye basayım boşluktayım. Kendi ayağını kendi ayağın üzerine bas denmiştiğim imkanla vücub arası bir noktaya ulaşmıştır Hz. Muhammed bir beşerdi Allah değildi ve lakin Hüseyri'nin dediği gibi neyse kal beşeri beşeri gibi değildi bir başka olmuştu melekler çok geride kalmışlardı hele Rabbin cemalini görmüştü ki binlerce sene cennet hayatı bir tek dakika rüiyeti cemaline mukabil gelmeyen bir cemaldi bu müminler onu görecekler Ali'ül-Kari'nin dediği gibi فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهَا فَيَا خُسْرَانَ Görünce de cennetin nimetlerini unutacaklar. Bu görmeye ve görüşmeye inanmayanlara veil olsun. İşte bütün bunları gördüm. Cenneti bütün güzellikleriyle müşahede ettim. Sonra onu orada kal deselerdi o yine dönecekti. Görmezse onu oraya bağlamamıştı. Cennetin güzelliğine hayiş işaret etmişti ama fakat orada ikamet etmeye niyet etmemiştim. Çünkü o çoktan ikamet edeceği yeri seçmişti. İkamet edeceği yer bizim sinerlerimizdir. Fani yerde belki ızdırap görecektir, Belki yine başına taşlar atılacaktı. Belki toprak saçılacaktı. Belki geçtiği yerlere tükürükler atılacaktı. Ama kıyamete kadar mualla bir tah gibi sinelerimizi açacak ve burası burası ya Allah diyecektik. İşte onun için o bizim sinelerimize dönüyordu. Aradan asırlar geçtikten sonra onun bu gidiş ve bu gelişini anlatan Abdülkuddüs diyor ki Veli Abdülkuddüs, Veli ile Nebi arasındaki farkı bir kılıçla keser gibi apaçık gösteren Veli Abdülkuddüs diyor ki Hz. Muhammed insanın aşamayacağı noktalara açtı, ulaştı Miraç'ta. Kimsenin varamayacağı noktaları tuttu, kutupları tuttu. Allah'a yemin ediyorum, eğer ben o noktaya varsaydım vallahi geriye dönmezdim diyor. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam sizin ve bizim için geriye dönmüştü. Orada duyup doyduğu şeyleri bize getirmek için kendisine takdim edilen turfanda cennet ziyafet sofralarından bize de bir şeyler ulaştırmak için namaz miracıyla aynı noktada bizi de yükseltmek için içimize dönmüştüm. Ve bu duygu oradan buraya dönmemize vesile olmuştu. Sizin içinizde yaşayacaktık. Başkaları da aynı şeyleri yapacaktı. Çünkü hadisatında zaten orada kalmaya bizim yüzümüz yoktu. Din burada Uhud görmüş gibi bir hal yaşarken onun ruhu burada Uhud görmüş gibi bir hal yaşarken bizim oralarda dolaşmamız hedeften uzaklaşmamız mevziyi terk etmemiz demektir. Onun için mücrimi de sizler gibi inşallah mümini, mukini de başka yerde değil. Boyunduruğun yere konduğu burada işe devam edecek başlattığı bu işi sonuna kadar götürmeye çalışacaktır. Rabbim, bir manada miraç olan iman ve Kur'an'a hizmetinizi sonuna kadar devam ettirmeye sizleri muvaffak eylesin. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a verdiğiniz peyman sözünde muhalefetten sizi muhafaza buyursun. Amin. Köylanlar gibi şaha kalkıp, bu işi daha hızlıca götürme mümkün olduğu şöyle bir dönemde, şöyle bir devirde. Rabbim dizlerimize derman, yüreklerimize fer versin, iradelerimizi kamçılasın ve bizi bu istikamette coştursun. Biz ellerinizi kaldırır, buna amin dersiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi lezî halakad zulmati vel nur. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات الذي هدانا لهذا Amin. وما كنا الله Amin. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رب كما أثنيت على نفسك الزجارك وجل ثناك ولا يهزم ولا يخلفو وعدك ولا اله غيرك وصلى الله على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ازدم سبح في ازل تابق يا مرسات برسروا پای دلای محمد صلوات صلى الله عليه وسلم هو الحبيب الذي ترجو شفاعته لكل هولم من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصل الله عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده وعلى الحاضرين آمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والكرام يا إله العالمين. مبارك ميرش مناسبتي ve Habibi Edibi'nin miraca yükselmesinde mühim bir basamak, mühim bir kademe olan, yeni açılan bir mabedin barında, sana kulluk adına kalkan eller arasında mücrim ellerimi kaldırarak, yıllardan beri sana böyle bir cemaat içinde içimi şerh etmemiş, dertlerimi dökememiştim. Hele bu arada üst üste dertler içimi sardıkça, tamamen bunaldıkça bunaldım. Yer yer belki inkisara düştüm. Böyle bir cemaat karşısında riya duygusu ve düşüncesi içinde çıkmayı istemezdim ama artık canıma taktemiş ve bir boşanma arzusu beni buraya kadar getirmişti. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin benim riyalarımdan dolayı gösterişlerimden dolayı sana samimiyetle kalkan elleri mahrum ve hizan içinde bırakmam. Sana teveccüh eden ve kalkan eller arasında Müjrim ellerimi de kaldırıyorum Ve senin Habibi edibini olan Bir vaadine güvenerek Bana da lütuf ve keremde bulunacağına inanarak Sana tazarru ve niyazda bulunmak istiyorum Samimiler arasında iki samimi arasında Yüz tane müjrimin duasını Kabul buyuracağını sen vaad ediyorsun hum kavmün la yüşka diyorsun Onlar öyle bir cemaattir ki İşlerinde talihsiz insanlar yaşamazlar. Her nasılsa tevafüken ben de bunların içinde bulundum. Sen bunları da beni de affeyle ya Rabbi. Asırlık günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi bir devran başlattın. Bir bezim açtın. Bu işin perdedarı, mihmandarı olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı gönderdin. Bu devranın içine girdik. Bu bezmi yavaş yavaş ruhumuzda duymaya çalıştık ve duyuyoruz. Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın üfül üfül kokusunu başlığımızın üzerinde hissediyor ve duyuyoruz. Sen başladınız bu de başlattığın bu devri sonuna kadar ihmale ve itmama bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. <Gülüyor> ya ilah Alemin üzerimizde senelerin ızdırabı vardır. Senelerce ahü enin ettik, senelerce ağladık. Kerbela'da ağlayanların ağlaması yanımızda çok az kalır. Sinelerimizde Yakub'un ahu efganı vardır ya Rabbi biliyorsun. Sinelerimizde Süleyman, Hazreti Hüseyin'in kadri efganı vardır ya Rabbi biliyorsun. Ve bunları yaparken, bunu düşünürken ya Rabbi senin Kur'an'ın için, senin Yadı cemilin için, Habib'in için yaptık. Başka bir düşüncemiz, başka bir gayemiz yoktu. İnansalar da böyleydi inan masalarda böyleydim. Seni düşünmek ve seni anmakla mamur olan gönüllerimizi bu duygu ve bu düşünceyle sonuna kadar mamur eyle ya Rabbim. Amin. Habibi edib'in açtığın Miraç kapısıyla kalplerimizde bir de Miraç yapmaya muvaffak eyle ya Rabbim. Amin. Çoklarımız itibarıyla ya Rabbi mescidi mescit manasından, mabedi mabed manasından, ibadeti ibadet manasından çıkardık. İbadet yapıyoruz diye folklor yapmaya başladık. İbadet kendi manasını kaybetti. Böylece Mabud da sinelerde unutuldu. O Mabud'a götüren aziz olan Hazreti Muhammed de unutuldu. Biz yeniden bir bezim açılsın istiyoruz. Sinalere kor atılsın istiyoruz. Sen andığımız zaman kalpler duracak hale gelsin istiyoruz. Biz bunarlıya katımız olmasa bile... Senin engin rahmetine sığınarak bunu senden istiyoruz. Bunu bizlere lütfeyle ya Rabbi. Amin. Görüyorsun ya Rabbi. Servet saman istemiyoruz. Bu milleti istiyoruz. Bu millet seni bulsun senin yolunda olsun. Sineler imanla dolsun. Bunu istiyoruz ya Rabbi. afak alemde Şehbalaşsın açsın. Ruhu re revani Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem şehbal yüsün, Bunu istiyoruz ya Rabbi. İstediğimiz bu şeylerde bizleri haib ve hasir eyleme ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, sen bir sultansın. Bizler defaatla düşüp kalkan mücrimleriz. Bir türlü günahdan bıkmıyor ve usanmıyoruz. Belki elli defa nedamet ediyor ama elli defa yine aynı günahlar içine girip çıkıyoruz. Elli defa aynı hataları tekrar ediyoruz. Baskı baskı üstüne günah işliyoruz. Ama senin bir sözüne dayanıyor ve itimat ediyoruz. Diyorsun ki, günah işlese Rabbi firli dese ben mağfiret ederim. Bir daha bine yine ben mağfiret ederim. Bir daha etse yine mağfiret ederim. Bu sözü nerede kestiğini bilmiyorum. Nerede kestiğini bilmediğim için sonuna kadar günah işlesem, sonuna kadar bizleri mağfiret edeceğin inancını taşıyorum. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Habib-i Edib'in Ya Rabbi Sana Senin Mabudiyetine Göre Kulluğum Yoktur Ama Sana Senin Mabudiyetine Göre Kulluğumuz Yoktur Ama Senden Başkasına Bu Alınlar Secde Etmedi Ya Rabbi Bel Kırıp Boyun Bükmedi Ya Rabbi Serfru Etmedi Ya Rabbi Secdelerimize Bizleri Bağışla Ya Rabbi Ya ilahül alemin, ya ekremel ekremin. Birkaç asırdır semalarımız şimşek nedir bilmiyor. Birkaç asırdır üst üste birbirini takip eden gecelerimiz şafak nedir bilmiyor öyle geçti. Ve biz her gelen kervanda, her gelen kervanda Yusuf'un gömleğini sorupturduk. Her gelen kervanda senden mesajlar araştırıp durduk yani. Her gelen kervanda Hazreti Muhammed ruhunu araştırıp durduk ya Rabbim eğer bundan sonra bizi şu ihsan ettiğin şeyler ikmal etmek suretiyle hedefe son noktaya ulaştırmazsan ben burada bütün aczım, fakrım ve tercüman olduğum şu anda muzdarip sineler adına burada bir kere daha tekrar edeyim hitabetle tekrar ettiğim gibi hitabetle tekrar ettiğim gibi gayri dizlerimizde derman kalmadı ya Rabbi engin lütfunla Sonsuz kudretinle, fevkalade iradenle, baş döndürücü meşiyetinle, hadiselere bir başka akış lütfeyle ya Rabbi. Amin. Suları yukarıya doğru akıtmaya muktedirsin sen ya Rabbi. Kışta bahar yaratmaya muktedirsin ya Rabbi. Cehennem içinde selam yaratmaya muktedirsin ya Rabbi. İbrahim'e selam ihsan eylediğin gibi Bizlere berdü selam ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Biliyorum ki şu tertemiz sinelerin, şu tertemiz şehrelerin, şu anda sineleri senin aşkın ve sana inançla dolu olarak el kaldıran gençlerin şehrelerine baktığın zaman, onların bu mevzuda sana karşı samimiyetlerini sen de bir tarafa bırakmayacaksın. Çünkü sen öyle bildik, öyle tanıdık. Sen kendini tanıtırken dedin ki, İnne rahmeti sebaqatal benim rahmetim gazabımın önünde gider daima senin gazabın önünde giden o rahmeti sığınıyorum.